Alhamdu billahi min ash-shaytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala rasuluna muhammetu ala alihi ve sahbihi ecma'in, amma ba'l. Geçen hafta Hakka suresinin son ayetlerine kadar varmıştık Allah'ın fazlıyla. En son gısliğinden bahsettik. La ye'ekuluha illa'l khatiyun demişti ona ancak hatalı olanlar günahkar olan suçlu olanlar yer demişti Allah subhanahu ve teala ayeti kerimede o neden nedir ki bu ayetten devam edeceğiz Rislinin manasını biraz açıklamayı izah etmiştik ama bazı nakilleri eksik bırakmıştık oradan başlayıp bugün derse devam edeceğiz inşallah katede diyor ki bu cehennem ehlinin en şerli yiyeceğidir diyoruz Rislin için biliyorsunuz Kur'an'da zakkumdan bahsedilmiş كَانَّهُ رُؤُسُ şeyatin diyor ayette. Onların başları şeytanların baş, e, o zakkum denen şey şeytanların başlarına benzer diyor Allah subhanahu aleyhi ayette. E, bir grup alimler demişler ki bu gıslin denen şey bu ayette geçen zakkumdan başka bir şeydir demişler. Bu katedenin görüşü ve cehennemdeki en şerli yiyecektir. İnsana en azap olacak şey bu gıslindir. Dahak da demiş ki bu cehennemdeki başka bir ağacın adıdır. Hıslin tıpkı zakkum ağacı gibi. Abdullah Ibn Abbas demiş ki ben hısinin ne olduğunu bilmiyorum, ancak zannediyorum ki o zakkum ağacıdır demiş. Yani zakkumun diğer adıdır. Hatırlayacak olursanız cehennemin birkaç ismi vardı. Cehennem, sair, lava, değil mi? Bunların her biri hutame. Hepsi cehennemin farklı adlarıydı. Alimler burada ihtilaf etmişti. Dediler ki bunlar cehennemin dereceleri mi? Yoksa hepsi cehennemin farklı farklı isimleri mi diye ihtilaf etmişlerdi. Aynı şekilde burada da bir ihtilaf var gıslinin ne olduğu noktasında. Allah azze ve celle subhanahu wa bunun en doğrusunu bilendir. Sonra 38. ayete varmış oluyoruz bununla beraber Hakka Suresi'nde "Fe la bima Allah subhanahu wa taala ayette böyle söylüyor. "Fe uksimu ukmü bima tubsirun." gördüklerinize yemin olsun ki zaten birçok ayette bunu izah etmiştik Allah subhanehu ve teala yarattıkların üzerine yemin ederdi. Allah diyor gördüğünüz şeyler üzerine yemin olsun ki ve me tubsirun görmediklerinizin üzerine de yemin olsun ki Allah subhanehu ve teala bu iki şey üzerine yemin ediyor. Çünkü varlıklar alemi sadece görülen şeylerle müşahede edilmez. Bu ayetin tefsirinde de alimler demişler ki görülmeyen cinler ve melekler, şeytanlar gibi diğer alemde var olan varlıklar olabilir demişler. Görünenler de insan ve hayvanlar gibi varlıklar demişler. Başka bir grup alim de daha genel bir manadadır. Bu çok has bir manadır demişler. Bizim görmediğimiz, bilmediğimiz ve Allah'ın bize haber vermediği o kadar şey vardır ki onların hepsi üzerine Allah subhanahu teala yani yarattığı her şey üzerine ne yapıyor? Allah Azze ve Celle yemin ediyor. E peki Allah diyebilirdi ki ayette Subhanahu Wa Teala yarattığım her şey üzerine yemin olsun. Niye? Gördüğünüz ve görmediğiniz diyor Subhanahu Wa Teala. Burada bir şeyin ispatı var. Yani Allah'ın yarattığı alem sadece müşahede edilen şey değildir. Görülen şey değildir. Bilim ise bugün insanların kabul ettiği, bütün bilgiyi kendisine dayandırdığı, fizik, kimya, matematik gibi işte ilimleri türettiği bilim ise sadece deney ve gözleme dayanır. Yani bilimin inandığı ve kabul ettiği tek şey gördüğü ve bildiği şeydir. Onun haricinde görmediği şeylere iman etmez. Allah en doğrusunu bilendir. Belki bu yüzden Allah subhanehu ve teala burada yarattıklarını görülenler ve görülmeyenler diye ikiye ayırmıştır. Ve bu şekilde yemin etmiştir yarattıklarının üzerine. Sonra innehu le kavlu rasulun kerim şüphesiz ki bu diyor kerim olan bir elçinin sözüdür diyor. Burada alimler demişler ki... Halbuki burada kastettiği yer neresi? Allah'ın kelimeleri olan Kur'an. Kur'an için diyor ki o kerim olan bir elçinin sözüdür. Halbuki bu Allah'ın sözüdür. Alimler burayı şöyle izah etmişler. Demişler ki Kur'an'da birçok yerde Allah bunu bazen Cibril aleyhisselama izafe etmiş. Bu işte kerim sahibi bir elçinin sözüdür derken Cibril bazen kullanılmış bazen de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kullanılmış neden bu izafe yapılmış çünkü zaten onların da bu vahyi aldığı yer neresi Allah azze ve celle Subhanahu ve teala Allah azze ve celle Subhanahu ve teala Allah'tan aldığı Subhanahu ve teala'dan vahyi Cibril peygambere getiriyor peygamber de insanlara bunu ne yapıyor tebliğ edip iblak ediyor peki o zaman neden Allah Subhanahu ve teala demedi ki bu kerim sahibi Rabbinin sözüdür de neden dedi ki kerim olan bir elçinin sözüdür. Burada Allah'ın kulunu kuluna ikramı vardır. Kime? Meleklerden olan kulu Ciyebrail'e ve insanlardan kulu olan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ikramı vardır. Bakın şöyle bir soru sorulabilir. Şefaat ehli sünnetin inancına göre hak bir meseledir. Allah kıyamet günü subhane ve teala kullarından salih olan, alim olan, şehit olan, sadık olan insanlara şefaat hakkı verecektir yani şefaat ne? cehennemle kurtulup o kişinin cennete girmesi peki bir soru sorulsa dense ki neden Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala ki ayette şefaati bir izne bağlamıştır o da nedir? Allah'ın razı olmasıdır Allah'ın izni olmadan onun katında kim şefaat edebilir diyor ayette öyle değil mi? Demek ki birinin birine şefaat etmesinin şartı Allah'ın o kişiden razı olması. E Allah zaten razı olmadan o alim kimseye şahadet edemez. Niye Allah ona şefaat hakkı veriyor denilirse, bir soru sorulursa Allah'ın tevfikiyle deriz ki Allah azze ve celle subhanehu ve teala kendisine yakın olan kulları şerefli bir makama ulaştırmak için onlara şefaati veriyor. Onlara ikram etmek için. Allah azze ve celle onların kendi katındaki değerini diğer insanlara göstermek için şefaat gibi bir hak veriyor yoksa zaten Allah'ın izni olmadan kimse kimseye şefaat edemez. Kimse kimseyi kurtaramaz. Aynı şekilde burada da Allah azze ve celle'nin subhanahu wa taala'nın bu sözleri işte bu kerim sahibi bir elçinin sözüdür diye bir elçiye izafe etmesinde hikmeti Allah subhanahu wa taala'nın Cebrail Aleyhisselam'la Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ikram etmesidir. Sebebi budur. Başka bir şey değildir. Netice itibariyle bu söz alemden Rabbi olan Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Taala'nın sözüdür. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ Bu bir şairin sözü değildir. Siz ne az iman ediyorsunuz. Diyor. O dönem tabi bu ayet bize ne şu anda? Müteşabil. Niye? Yani bu bir şairin sözü değil derken zaten Türklerden kimse Kur'an'ın şiir olduğunu anlamaz ve iddia etmez. Kur'an'ın bir metin olduğunu ancak bilirler. Halbuki Kur'an'ın Arapça lügat olarak irdelense ve Kur'an'a bu yönden detaylı bir şekilde bakılsa görülecek ki Kur'an'da şiirde var olan bir ahenk söz konusu. Yani sözlerin seçilişi, kelimelerin seçilişi her biri tıpkı bir şiirde nasıl ifade çok akıcıdır aynı o şekildedir. Allah subhane ve teala da Arap bir topluluğa bu Kur'an'ı Arapça olarak indirdiği için ve o dönemde Araplar şiiri çok iyi bildikleri için Allah subhanehu ve teala onlara diyor ki bu bir şairin sözü değildir. Hani siz daha önce etkileyici sözler duyuyorsunuz ya. Bir gün adamın bir tanesi Mekke'nin Medine'nin dışından çıkıp yani uzak bir bölgeden peygamber ve sahabesinin Aleyhisselatu vesselam olduğu bir topluma geliyor. Adam kalkıyor bir şiir okuyor. Allah'ın Resulünü övdüğü Aleyhissalatu vesselamı bir şiir okuyor. Ahireti anlatıyor şiirin içerisinde, cehennemi anlatıyor. İnsanların gözleri yaşla doluyor. Sonra adam şiirini bitirip inince diyor ki peygamber sasam işte bu i̇şte diyor ki orada Resulullah Aleyhissalatu vesselam güzel beyan sihrin bir çeşididir diyor. Yani orada şiir okumak insanları ne yapıyor? Etkiliyor. Bu etkileyici anlatım da Resulullah tarafından sihir olarak aleyhissalatü vesselam ifade ediliyor. Ama mübah olan tabi burada bir teşbihi var. Çünkü sihir ne yapar? İnsana tesir eder. O yüzden bu şiirde insanları etkilediği için peygamber böyle bir teşbih yapıyor aleyhissalatü vesselam. Allah da subhanahu ve teala da Kur'an'ı indirmiş olduğu Mekkeli müşrikleri diyor ki bu bir şairin sözü değildir. Buradaki o güzel ahenk size o şiirmiş gibi hani herhangi bir adamın yazdığıdır gibi algılatmasın size ne kadar da az iman ediyorsunuz bu bir hakikattir kıyamete kadar var olacak bir olgudur İnsanların çok ama çok azı iman edecektir başkası asla iman etmeyecek çünkü Rabbinden hak bir kelime çıkmıştır herkesin Rabbinden alemden Rabbi olan Allah subhanahu ve teala Bukhari ve Müslim'in ittifak etti hadiste Allah Resulü aleyhisselatü vesselam diyor ki Allah kıyamet günü diyecek ki ya Adem ateş ehlini cehennem ehlini al cehenneme götür Diyecek ki ya, ya Rabbi ondan adedi sayısına kadardır. Allah Subhanahu wa teala Adem'e diyecek ki her bin kişiden 999'unu al cehenneme götür diyecek. Subhanehu ve teala. Allah o günde bize afiyet versin bizi cehennemden azal etsin. Bu bin kişide bir kişi demekken on bin kişide on kişi, yüz bin kişide yüz kişi, bir milyon kişide de bin kişi demektir. Yetmiş milyon Türkiye'de yetmiş bin kişi demektir. Bütün dünyaya vurduğunuz zaman da çok küçük bir rakam demektir. Allah subhanahu wa ta'ala da bu ayette bu hakikate dikkat çekerek, işaret yaparak galilemmâ tu'minun diyor. Ne de az iman ediyorsunuz. İnsanlar çok az iman eder. Ekseri insanlar ne ittifak etmişlerdir? Küfre ittifak etmişlerdir. Allah subhanahu wa ta'ala ayette diyor ki eğer insanların küfürde ittifak etmeleri gibi bir şer söz konusu olmasaydı Allah insanların diyor evlerini altında, merdivenlerini gümüşten Kapı ve pencerelerini ve merdivenden, gümüşten, yakuttan, inciden böyle değerli şeylerden yapardı. Eğer Allah insanlara bu kadar mal ve mülk verseydi insanlar azardılar. Çünkü insanın fıtratında nimetle beraber azmak vardır. Senelerce Allah'ın dinine hizmet ettiğini iddia eden insanlara bakın. Fakirken Allah'ın dinine çok samimi yapışırlar. Allah onlara mal verip ikram edip dünyadan bir şeyler bahşettiği zaman Allah'a nankörlükte bulunurlar. Bu insanın fıtratındadır. Kimse kendi nefsini tezki etmesin bu noktada. Allah diyor ki eğer insana katımızdan bir nimet verirsek der ki bu benim kendi elimle kazandığımdır. Sonra ona birazcık zarar dokundursak o zaman da yalvarıp yakarıp Allah'a dua etmeye başlar. Ama o nimet verildiği zaman insan ne yapar? Nankörlük eder, şükretmez. Allah'a yapacağı şükrü hakkıyla yerine getirmez Subhanahu ve Teala. Ama Allah sıkıntı verdiği zaman ayette de ifade ettiği gibi ihlasla yalvarır Allah Azze ve Celle. Ye. İmam Bukhari için rivayet edilir. İmam Bukhari körmüş çocukken. Bir gece o kadar ağlamış ki o kadar yalvarmış Allah subhanehu ve teala'ya ki rüyasında İbrahim aleyhisselamı görmüş. İbrahim aleyhisselam da ona demiş ki sen Rabbini o kadar yalvardın ki Rabbin sana bakışlarını geri döndürecek. Sabah kalktığında annesi bir bakıyor ki İmam Bukhari'nin gözleri görmeye başlamış. Yani duanın sıkıntının insana Allah'a yaklaştırması, bu o sıkıntının neticesinde Allah spanavatayla yalvarıp yakarması dolayısıyla Allah spanavatayla ne yapar kuluna ikramda ve bağışta bulunur. Kulu Allah'a yaklaştıran şey bela ve musibettir. O yüzden Nebi Salih sahih sahibi hadis diyor ki en büyük bela ve musibetler peygamberlere isabet eder. Sonra da imanına göre salihler ve imanına derecelerine göre insanlara isabet eder sıkıntılar ve musibetler. Sıkıntı yoksa problem var demektir ama bu şu demek değildir Allah'tan sıkıntı isteyeceğiz. Zayıf bir hadistir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki aleyhissalatu vesselam kula afiyetten daha güzel bir nimet verilmemiştir diyor. Kula afiyetten daha güzel bir nimet verilmemiştir. Allah'tan musibet istemeyin musibet anında da sabredin diyor. Allah Azze ve Celle'den musibet istenmez. Ama Allah bizim musibetle imtihan ederse orada da Allah Azze ve Celle'den subhanehu teala'dan sabır temennisinde bulunmak gerekir. Bu insanların genel halidir maalesef. İnsanların çok azı iman eder. Bugün de zaten tevhid ehli neler? Her şehirde 3-5 tane adamlar yani o kadar. Hasan-ı Basri'nin sözü var. Bakın ben 70 milyonluk bir ülkede yaşayan bir vatandaş olarak... Ve bu 70 milyon ülkenin 44,5 milyonunun 5 senede bir oy kullandığı ve Allah'ın kanun koyma hakkını Allah'tan alıp insanlara verdiği bir ülkede yaşayan bir insan olarak diyorum ki İslam ehli her şehir ve beldede sayılı birkaç adamdan fazlası değil. hasan Basri tabiindir kendisi sahabeden sonuna yaşamıştır. Yani Hz. Ebubekir Ömer Osman ve Ali döneminde yaşamıştır. Sahabenin devletin başında olduğu ve sahabenin talebelerinin her tarafta insanları dine çağırdığı bir ülkede yaşayan Hasan Urbasri diyor ki fitneleri görünce öyle bir gün gelecek ki sünnete ehli insanlar şehirlerde bir iki taneden fazla olmayacaklar diyor. Daha bunu binlerce sene önce söylemiş Hasan Urbasri. Bugün içerisinde yaşadığımız vakaya dönüp baktığımızda insanların 3-5 kişi olmasının da çok böyle aklın ve şeriatın inkar ettiği bir şey olmadığı apaçık ortaya çıkacaktır. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِينٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Bir kahinin de sözü değildir. Az önce dedik ki şairin sözü değildir derken Arapça irdelendiği zaman Kur'an ne görülecektir orada? Arapça bir belagat, şiir gibi bir akıcılık anlayış güzel bir anlayışa sebep olan ifadeler görecek. Peki Allah devamındaki ayette subhanehu ve teala niye kahinin sözü değildir diyor? Çünkü kahinler neyden haber verirler? Gaybden. Gaybı bildiklerini iddia eden kafirlerdir. Onları tasdik edenler de onların ilahlığını tasdik ettikleri için kafir olurlar. Allah azze ve celle subhanehu ve teala da bu kitapta Kur'an-ı Kerim'de gaybden haberler veriyor. Ahirete dair ve kıyamete dair olacak bazı şeylere dair Allah haber veriyor. Mesela Rum suresinde diyor ki: "Zaharal fesadu fil barri vel bahri bir kesebat bima Karada ve denizde insanların kendi elleriyle kazandığından dolayı fesat çıkar diyor. Bak bu insanların gelecekte kazanacağı bir şeyden Allah azze ve celleüsubhanehu teala'nın bize haber vermesidir. Sübhanu ve teala bize bu şekilde haber vermiştir. Buna benzer daha birçok mesele vardır ki Allah gaybtan haber verdiği için diyor ki bu bir kahinin sözü değil. Çünkü siz kahinlerden kayba dair bilgiler işitirsiniz. Bu Kur'an'ın içerisinde de gayba dair işittiğiniz şeyler bir kahinin sözleri değildir. Galil <gülüyor> en ne de az düşünüp ibret alır hatırlarsınız diye Allahu Teala söylüyor. Tenzilun mir rabbil alemin alemlerin Rabbinden indirilmiştir diyor. Şimdi burada bu ayetin tefsirinde i̇bn Kesir rahimahullah bu ayetin tefsirinde bir hadis naklediyor. O hadiste Hazreti Ömer'in sözüdür. Ömer i̇bn Hattab radıyallahu anh'unun sözüdür. Diyor ki ben ne zaman ki Resulullah aleyhissalatu vesselama itiraz etmeye gittim ki biliyorsunuz kız kardeşi Müslüman olmuş bunu duyunca kız kardeşini öldürmeye yeltenecek kadar şiddet bir şekilde kız kardeşinin yanına gitmiş. Ömer i̇bn Hattab o sırada diyor, yani kapıyı açtığında Kur'an'ın kalbine nakşettiği sözler kendisine tesir etmiş, onları anlatıyor. O Kur'an'dan bazı dinlediği ayetler var olunca diyor ki vallahi diyor, "Haze vallahi sha'irun kema qalet Kureyş." Kureyş'in dediği gibi vallahi bu adam çok iyi bir şairdir. O kadar güzel ki bu Kur'an diyor. Sonra "Fakale <gülüyor> feqra" Ona şu ayet okunuyor. İnna hu la kawlu rasulun kerim ve mahu bi kawli şairin Hakka suresindeki bu ayet okunuyor ona. Ayette de ne demişti? O şüphesiz ki kerim bir elçinin sözüdür. O bir şairin sözü değildir. Ne kadar da az iman edersiniz? Diyor ya, bu bir şairidir. Ardından diyor ki, fakultu dedim ki hu kahinun. O zaman kahindir. Gaybden haber veriyor. Kale fakara şu okundu. وَلَا بِقَوْلِ كَهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Kahinin de sözü değildir. Ne kadar az hatırlıyorsunuz. تَنْزِيلٌ مِنْ alemin, <الْعَالَمِين> Alemlerin Rabbinden inmiştir deyince surenin sonuna kadar okunuyor bu ayetler. Ömer İbnül Khattab'a قَالَ فَوَقَالْ إِسْلَامُ fi قَلْبِ İslam diyor kalbime düştü diyor. Bu kelimeleri duyunca. Çünkü ne söylese Ayet ona cevap veriyor. Ne söylese ayet ona cevap veriyor. Ne söylese ayet ona cevap veriyor. Abdullah İbni Mübarek ile ilgili böyle bir kısa anlatılır. Rahimahullah. Bir gün çölün ortasında devenin üzerinde yaşlı bir kadın görmüş Abdullah İbni Mübarek. Demiş, siz, demiş ki sen kimsin? Kadın bir ayet okumuş. İşte biz sizi bir temiz bir sudan yarattık ayetini okumuş. Sonra insanın niye yaratığıyla ilgili birkaç ayet okumuş kadın. Nereden gelirsin nereye gidersin demiş. İşte biz sizi yarattık hanginiz güzel amel edeceksiniz diye ayetini okuyor. Sonra dönüşünüz bizedir ayetini okuyor. Diyor peki azığın rızkın ne, nerededir? O da ayeti okuyor Allah dilediğini hesapsız rızıklandırandır vesaire. Yani Abdullah İbni Mübarek kadına ne sorsa kadın ayetle cevap veriyor. Ne sorsa kadın Allah'ın kelamıyla cevap veriyor. Ta ki ne yapmasın diye boş konuşmasın diye. Yani insan ya Allah'ın ve Resulünün sözünü hakkı anlatır insanlara ya da boş konuşur. Üçüncü bir şık yoktur insanoğlu için. Diyor ki Ravi Abdullah İbni Muharek bu kıssayı Kur'an'da her şeyin var olduğuna dair delil olarak anlatırdı diyor. Yani Kur'an'da her şey vardır çünkü o kadına ne sorsam Kur'an'dan cevap veriyordu diyor. Bizim burada Kur'an'dan olan cehaletimiz ortaya çıkıyor. Ya biz bilmeyince cevap veremiyoruz Kur'an'da. Kur'an'ı okumuyoruz ki talim etmiyoruz ki. Yani 3-5 tane kitap okumak, 3-5 tane sohbete katılmakla Kur'an ezberlenilmez. İnsanın gecesinin gündüzünün Kur'an olması lazım ki insan buradan bir şeylerden nasiplenebilsin. Yoksa nasibi sıfırdır. Öyle aval aval bakarız. Kendi nefsimizden konuşuruz. E nefsimizden konuşursak şeytanımızdan ve hevamızdan konuşuruz. Şeytanımız ve hevamızla konuşursak, bidatlar ihtiyas ederiz, insanları birbirine düşürür, ihtilaflar çıkartırız. Ama ne kadar Allah'ın kelamı, ne kadar kelamı kelamıyla konuşursak o kadar Hakk'a ne yaparız? Daha isabetli konuşuruz. Diyor ki, işte diyor Ömer İbnül Hattab ben bununla beraber Müslüman oldum, İslam kalbime düştü diyor. O yüzden bu ayetlerin nuzul sebebinde müfessirler bu hikayeyi genel olarak hepsi nakletmişler. Evet. Sonra 44. ayet Hakk'a suresindeki 44. ayette Allah Azze ve Celle diyor ki Eğer bize bazı sözler nispet etmiş olsaydı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem O bizim adımıza bazı laflar uydur uydurmaya kalkışsaydı. Şimdi bu mümkün mü? Allah'ın insanlar arasından seçtiği Subhanahu ve Teala insanlar arasından kendisine elçilik, resullük gibi bir makamla ikram ettiği gene insanlar arasından kendisini şirkten korumakla kendisine ikram ettiği ve büyük günahlardan korumakla kendisine ikram ettiği bir insanın Allah subhanehu ve teala hakkında sözler uydurması mümkün mü? Asla. Ve kat'a. Bu bir şeyi farz etmek babındandır. Yani farz edelim ki şöyle dersiniz ya insanlara bunun gibi bir şeydir ve Kur'an'da bunun delili başka yerlerde de mevcuttur. Mesela Allah azze ve celle Subhanahu wa taala bir ayette diyor ki, daha önce de ben bunu size yanlış hatırlamıyorsam aktarmıştım. Diyor ki, fe in kul inken elil rahmani. Deki eğer rahmanın valedun bir çocuğu olsaydı, fe ne evvelul abidin. Ben ona ilk ibadet eden olurdum diyor. Şimdi rahman haşa çocuğu olur mu? Böyle bir şey nasıl kabul edebilir? Ha burada şunun delili çıkıyor. Aldılar sizi mahkemeye götürdüler. Tagutlar, kafirler, zalimler koydular önüne. Anlat bakalım suçlu musun dediler. Adama şunu söyleyebilirsiniz yani. Yani eğer din okumak ki sizin kanunlarınıza göre herkes din noktasında özgürdür, inanç noktasında özgürdür. Kişinin hürriyeti vardır, inanç hürriyeti vardır. Herkes istediğine inanabilir, edebilir. Demenizde burada sizin o kanunları kabul ettiğinize, onlara rıza gösterdiğinize veya itikat ettiğinize delalet etmez. Orada sanki kabul ediyormuşsunuz gibi konuşuyorsunuz ama haşa öyle alakası yok. Burada da peygamber konuşurken haşa bunu söylemiyor. Haşa Rahman'ın bir çocuğunun mümkün olmasından söylemiyor. Diyor ki böyle bir şey mümkün değil ama farz et ki haşa olsaydı... İlk ben ibadet ederdim Rahman'ın çocuğu olduğu için. haşak ki Allah bundan münezzehtir subhanehu ve teala. Gene Zümer suresi 65. ayet. وَلَقَدْ اُوْهِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ لَيْنْ أَشْرَقْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكُ Eğer sen, biz diyor sana vahyettik ki ve senden öncekileri de vahyettik ki eğer şirk koşarsan şüphesiz amellerin boşa gider. Kime bunu vahyetmiş? Allah kime vahyeder? Peygamberlere vahyeder. E peygamberler şirk koşar mılar? Zaten masumlar şirkten. Ama farz edelim ki öyle olsun. Yani insanın böyle bir anlatım biçimini kabul e, e, kullanması caizdir. Onu izah etmek için bu delilleri getiriyorum. Nerede var bu Kuranda? Enam suresinde var. İbrahim aleyhisselam müşriklere diyor. Diyor ki herda Rabbi falan ma raş ne zaman ki güneşi gördü? Qale Dedi ki bu benim Rabbimdir. Kurtubi diyor ki orada hasf olunan bir elif vardır diyor. Yani bu mudur benim Rabbim? Soruyor onlara. Tamam güneş ve Rabbimiz. Hani siz öyle diyorsunuz. Ya. E bu batıyor diyor. Ay deseniz o da gece çıkıyor. Sabah olduğunda batıyor. Yok oluyor görünmüyor öbürünün yanında. Yıldızlar deseniz güneş doğunca kayboluyorlar. Ondan sonra her bir hücceti getirince İbrahim Aleyhisselam diyor ki Şahit olun ki ben sizden, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz her şeyden beriyim diyor İbrahim Aleyhisselam. Ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz her şeyden beriyim. Buradan ne çıkıyor ortaya? Bugünkü cahil, müşrik, kafir bir takım şeytanın davetçilerinin iddia ettiği gibi İbrahim Aleyhisselam haşa güneşin, ayın ve yıldızın kendi Rabbi olduğunu kabul etmedi. Bu çıkıyor ortaya. Nasları cem ettiğiniz zaman bu nedir? Bir anlayış usulü, bir anlayış şey, şey anlatış şeklidir, ifade şeklidir. Allah azze ve celle de bunu kullanmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Evet, ne demişti? Eğer bize sözler iddia etseydi ki farz ediyor. Haşa yoksa peygamber Allah subhanahu wa taala ne yapmaz? Az önce ifade ettiğimiz gibi yalanda bulunmaz. Haşa. Le minhu bil yemin. Şüphesiz biz onu sağımızla yakalardık diyor. Şimdi Allah azze ve celle'nin eli vardır. Ayette dediği gibi. Dediler ki Yahudiler ve kâletu'l-yahudu Yadullahi mağlûle. Dediler ki Allah'ın eli cimridir haşa kapalıdır. Hullet onların eli kapansın diyor Allah subhanahu wa taala. Bel onun iki eli de açıktır diyor ayette. Bilakis onun iki eli de açıktır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de hadiste diyor ki Rahman iki eli vardır. İkisi de sağdır diyor. Alimler bu ayetin tefsirinde sağımızla yakalardıktan kasıt nedir derken bazı izahlar yapmışlar. Bir demişler ki sağımızla yakalarızdan kasıt kuvvetli bir şekilde yakalarız demektir. Çünkü insanların sağ kolları genelde güçlü ve kuvvetlidir. İnsan birine bir yumruk vursa sağıyla o karşı tarafa vereceği zarar ile soluyla vurduğu zarar aynı olmaz. O yüzden sağ kuvveti ifade ettiği için Allah demişler burada sağımızla alırdı diye bazı tefsirlerde ve ifadelerde bulunmuşlar. Bazıları da demişler ki işte zaten Allah Azze ve Celle'nin iki eli var. İkisi de sağ. Solu yok haşa. Yani buradan bu mana da çıkmaz. Sağımızla yakalardık derken solumuz vardı çıkmaz haşa. Allah Subhanahu ve Teala iki eli de sağdır. Allah sağın faziletini anlatmak için bunu söylemiştir diyorlar. Başka müfessirler. Allah Subhanahu ve Teala bunların içerisinde en doğru olanı bilendir. Subhanehu ve Teala. Sonra 46. ayet orada da diyor ki sünne laqata sonra eğer o bize sözler iftiras etseydi haşa o bizim hakkımızda yalan bir şeyler iddia etseydi peygamber haşa biz onu sağımızla yakalardık sonra da diyor onu min e, laqata yani şah damarı vetini alimler tefsir etmişler İbn Abbas diyor ki vetin insanın e, kalbinin öldüğü şeydir diyor damardır o bir damardır kalpte bağlı olan ki yaşam ona bağlı yani. Onu çektiğinizde tıpkı bir işte elektrik süpürgesinin fişini çekmek gibi bir şey. İnsan o anda ölüyor. Allah da diyor ki biz onun şah damarını koparırdık diyor. Yani eğer peygamber haşa böyle bir şey yapsaydı. Burada şunun aslında bu aynı ifadeyi biz başka bir yerde de görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Nerede görüyoruz? Allah Azze ve Celle diyor ki ayette... Eğer biz seni sebat ettirmeseydik şüphesiz sen o zalimlere, müşriklere birazcık meyledecektin. O zaman biz de seni yakalayacaktık şah damarından ve sana dünya hem yaşamın hem ölümün zayıflığını tattıracaktık diyor. Ayette Allah Azze ve Celle Sübhanahu Teala böyle ifade ediyor. Aynı ifade orada da kullanılmış. Bu Araplarda çok büyük bir tehdidi içeriyor. Yani şahdamanı tutup koparmak bir adamın öldürmek. En ağır tehditlerden, en ağır azaplardan bir tanesidir. Sonra 47. ayete geçiyoruz. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ Allah Azze ve Celle 47. ayette diyor ki o zaman sizden hiç kimse onu engelleyemezdi. Hani biz ona bir şey yaparken de bu sefer siz ona engel olamazdınız yani. Çünkü her şey zarar ve fayda kimin elinde? Alemden Rabbi Allah subhanahu teala'nın elinde. İbni Abbas bunu ezberlerken 9 yaşında veya 11 yaşında rivayetler iki şekilde geliyor bir çocukmuş Ne bilsa ona demiş ki yahulem inni mukebi keimetin Şüphesiz sana birkaç kelime öğreteceğim diyor eh Falahfadık Allah'ı koru ki ki insan Allah'a nasıl korur Haşa Allah'ın birinin korumasına memut ihtiyacı yoktur İnsan haram helal gözetirse Allah'a korumuş olur ehfalah yafadıkkı. Allah'ın haram ve helallerini koru ki Allah da seni korusun. Ehfazillaha tecidhu tujahat. Başın sıkıştı, nimetteyken, bolluktayken Allah'ı hatırla ki sen başın sıkıştığında da Allah seni hatırlasın. Yani sana yardım etsin. İnsanlar genelde bolluk içerisindeyken ne yaparlar? Azgınlaşırlar. O zaman aslında yardımı kaybederler. Hangi yardımı kaybederler? Başları sıkıştığındaki yardımı kaybederler. Bakın münafıkların Uhud savaşına çıkmamasının sebebi. Allah uzun uzadıya anlatırken orada ne diyor? Allah onların ayağını niye kaydırdı diyor. Elleriyle kazandıklarından dolayı. Dün elleriyle kazandıklarından dolayı. Nimet içerisindeyken Allah onlara afiyet vermişken işledikleri haramlar ve şirkler sebebiyle Allah musibet anında ayaklarını kaydırdı onların subhanahu wa ta'ala. Nice insanlar görmüşsünüzdür ayakları hidayet yolundan kayıp gidip Mürtet pis bir kafir olarak ölmüştür. Örnek mi istiyorsunuz? Siyerde vahiy yazan katipler mürtet olup Mekke'ye sığınmışlardır. Mekke'li müşriklere sığınmış ve müşrik olarak ölmüşlerdir. Vahiy yazmış bu adamlar. Resulullah yanında aleyhissalatu vesselam. Böyle insanlar çıkmış Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında. Aleyhissalatu vesselam onların öldürülmesini fetvasını vermişti ve öldürülmüştü o zaman ama burada ibretlik olan nokta neresidir vahiy yazmak gibi büyük bir ameli yapan adam bile kafir olabiliyor öyleyse bugün burada ben ve sizler ve istediği kadar sakal sahibi olsun istediği kadar ilim sahibi olsun istediği kadar görüntüsü müslümana benzesin istediği kadar inancının düzgün olduğunu iddia etsin Nice insanlar vardır ki bu dine sahip çıkmadıkları için Allah Azze ve Celle de onlardan almıştır. Böyle bir akıbetten Allah subhanahu wa ta'la ta sığınırız. Allah'tan afiyet diler subhanahu wa ta'la. Ta Allah bizi İslam nimeti üzere sebat ettirsin. Selefin dediği gibi şaşılacak şey helak olanın niye helak olduğu değil, kurtulanın nasıl kurtulduğudur. Yani herkes zaten helak olur. Helak olmak çok kolay. Asıl şaşılacak şey kurtulanın nasıl kurtulduğudur. Az önceki ayetin manasına dikkat ederseniz Allah peygamberine demişti. Biz seni sebat ettirmesek az kalsın onlara meyledecektin. Yani sebat nereden? Allah'tan. Subhanehu ve Teala. Allahümme yâ mukallîbel kulûb febbit kalbi alâ dinit diye dua eden bizim peygamberimizdir. Aleyhissalâtu Ey kalpleri evrip çeviren Allah'ım benim kalbimi senin dininde sabit kıl. Müslüman'a düşen Allah subhanehu sürekli ama sürekli ne talep etmesidir? Sebat talep etmesidir. Her gün, yılmadan, bıkmadan, usanmadan, Ya Rabbi, senden temennim beni Müslüman öldürmendir. Yusuf Aleyhisselam. وَتَوَفَّنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْحِقْنَا بِالْصَالِحِينَ Allah hem bizi salihler arasına kat ve bizi Müslüman öldür diyor Yusuf Aleyhisselam. Ya Allah'ın peygamberi zaten Müslüman, zaten şikten korunmuş. Niye bilerek bunu izikleniyor? Diyor ki Allah Azza Ve Celle ayette, Yakub'un ölümü, Lemahdara ölüm Yakuba hazır geldiği zaman Yakub dedi ki, "Qal eli beni" çocuklarına dedi ki, Yakub Aleyhisselam, "Ya buneye, inna Allaha sifalekumuddine, falat mutunne illa wantu muslimun." Allah size din olarak İslamı seçti, ancak Müslüman olarak ölü Yani mesele Müslüman olmak değil Müslüman ölmektir. Allah nice topluluklara İslamı öğretir. Ki ayette diyor ki Allah bir kavme burhanı, delilleri ve hücceti beyan etmeden onları saptıracak değildir diyor. Allah böyle bir şey yapmaz. Allah Azze ve Celle verir, önce hidayeti tattırır, ilmi, imanı tattırır, sonra sahip çıkmayan insanların her birinden bunu alır. Ya eyyühellezine amenu meyyertette minkum an dinihi fesevfeyeetillâhu bi'qavmin yuhibbuhum ve yuhibbûnehum. Ey iman edenler kim dininizden dönerse aranızdan hitap bize... Allah öyle bir kavim getirir ki sizin yerinize onlar Allah'ı severler Allah da onları sever. Yücahidune fi sebilillah Allah yolunda cihad ederler billisan bi niyyet ve bil kalp. Kalple, dille ve elle Allah yolunda cihad ederler ve velayehafun alemetel laim. Kınacının da kınamasından korkmazlar. Bu tehdit bizim içindir. Bugün biz ilim ve hidayet iddiasındayız iken iyi bilelim ki biz buna bugün nimet içerisindeyken sahip çıkmazsak Allah subhanahu wa ta'ala bizden alır, başkasına verir. Ve o zamanda hem dünyanın rezilliğini, hem yaşamın rezilliğini, hem de ölümün rezilliğini Allah bize tattırır. O yüzden sürekli Allah'tan sebat temenni edeceğiz. Sürekli sebat dileyeceğiz. Rabbim bizi Müslüman öldürsün. Şüphesiz ki bu Kur'an, muttakilere hatırlatmadır. Aynı ifade... Kur'an'ın başında var Bakara suresinde. Elif, la, mim. Hulufu'l-mukadda. Zaten manasını konuşmamış alimler. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ Bu o kitaptır ki Kur'an. Onda şüphe yoktur. Huden, <gülüyor> hidayettir kime? لِلْمُتَّقِينَ <gülüyor> Allah'tan korkanlara. Hatırlatma da böyledir. Kime fayda verir? Muttaki, <gülüyor> Allah'tan korkana. O yüzden emri bilmaruf nehi anil anil münker <gülüyor> Allah'tan korkan bir topluluğun işidir. Emri bil maruf nehyi münkere munkere sabretmek Allah Azze ve Celle'den korkan bir topluluğun işidir. Allah'ın kendisine büyük bir haz vermediği insanlar emri bil maruf nehyi anil munkeri birbirlerine yapamazlar. Birbirlerinin ayıplarına susarlar, birbirlerinin haramlarına susarlar, birbirlerinin pisliklerine susarlar. Allah da öyle bir kavme lanet eder. Allah öyle bir kavme gazap eder. Ya biz birbirimize emri bil maruf nehyi münker sürekli yaparız ya da Allah Azze ve Celle bizi ne yapar? Bu dinden mahrum eder vel-i abubillah. Allah Azze ve Celle diyor ki kafirleri anlatırken bakın kafirin karakteridir bu. Müslümanda asla olmaz. Onlara ne oluyor da kendilerine hatırlatıldığı zaman, nasihat edildiği zaman... Aslandan kaçan yaban eşekleri gibi kaçıyorlar diyor. Yaban eşeği Arapça zebra'ya deniyor. Hani belgesellerde zebra aslandan kaçıyor ya nasıl? Ölüm korkusuyla bu insanlar da nasihatten ve hatırlatmaktan böyle kaçıyorlar. Bugün bir tane maç varmış. Kayseri Trabzon maçı. O da yolda bayraklarda öğrendik bizde geliyorken. bakın insanlara normalde şu yollar biz yani 9.30'dan önce buraya gelemezdik. 10 dakika erken geldik. 9.30'dan önce çıktığım saatte belki gelemeyecektik ama 10 dakika erken geldik. Niye? Bütün şehir maça kitlenmiş. 18 milyonluk bir şehirde yaşıyoruz. Kaç saat veriyorlar? 5 saat. Maçın öncesi sonrası görüntüler, özetler, yorumlar. Ya bitti mi üzülüyorlar. Ya biraz daha sürseydi, biraz daha klip falan yapsaydılar. işte yok yorumları arttırsaydılar. Ona da mikrofonu uzatsaydılar buna da. 5 saatini şeytan için veriyor bu insanlar. Allah için 40 dakika 40 dakikaya o da e nedir ki yani bütün ömrün haftan boyunca 40 dakika 40 dakikalarını Allah için vermekten aciz olan insanlardır. Vallahu la yahdi kavme'l fasik. Allah fasık bir kavmi hidayet etmez. Aslandan kaçan yaban eşekleri gibi nasihatten ve hatırlatmaktan kaçan insanlar topluluğunu Allah azze ve celle hidayet etmez. Dünyasını öğrendikleri gibi, ticaretlerini öğrendikleri gibi, çocuk yapmayı öğrendikleri gibi ilk öğrendikleri şeydir. Aynı şekilde Allah'ın dinini öğrenmek zorundadır insanlar. Öğrenmeyen suçludur, bilen gibidir. Bak devlet uyarı koyuyor, EDS uyarısı, elektronik denetleme sistemi. Sen oradan geçince cezayı yazıyor. Ya ben görmedim etmedim, kusura bakma diyor, ben oraya uyarı koymuşum, beni bağlamaz diyor. Suçlusun, bilen gibisin diyor, bilip de geçen gibisin diyor. Tahut rejim bunu yapıyor yani. Haşa ben küfrün şeriatını Allah'ın şeriatıyla kıyas etmiyorum. Zaten Allah'ın şeriatında da insan gücü varken talim etmeye, talim etmese, öğrenmese tıpkı bilip de inkar eden veya bilip de terk eden hükmündedir yani. İslam'da da bu böyledir. İslam şeriatı ve İslam hukuku da bunu böyle belirlemiştir. وَاِنَّا لَنَعْلَمُوا اَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ Ama biz biliyoruz ki diyor aranızda yalancılar var. Ve Allah biliyor ki belki aramızda yalancılar var. Allah'a sığınırım böyle bir şeyden iddia etmiyorum. Ama Allah biliyor ki belki aramızda yalancılar var. Nereden nerede bileceğiz yalancılar olduğunu musibet anında bileceğiz. Şer anında bileceğiz. İyi günde bilinmez ki zaten nimetin olduğu günde de bu bilinmez. Ufak bir şer olunca Allah şu anda nankörlük yapan, şu anda yalan söyleyenleri ortaya çıkartır subhanehu ve teala. Tıpkı münafıkları çıkardığı gibi. لَوْ خَرَجُوا ف۪يكُمْ مَا زَادُكُمْ اِلَّا O münafıklar sizinle cihada çıksa idiler, sizin aranızda fitne fesattan başka bir şey arttırmayacaklardı. Bu yüzden Allah onların sizinle beraber cihada çıkmasını istemedi. Münafıkları bu yüzden Uğuz Savaşı'nda 300 tanesi geri döndüler. 300 tane münafık geri döndü. Allah hepsini ayırdı temizledi. Çünkü Allah öyle bir topluma yardım indirmez. Allah da bize diyor ki şüphesiz Allah Azze ve Celle Subhanahu ve Teala biliyor ki aranızda yalancılar var. Müminle Müslüman ayıran şey sözündeki sadakattir. O yüzden Müslüman zina yapabilir. Müslüman faiz de yiyebilir. Müslüman içki de içebilir ama Müslüman asla yalan söylemez. Nebi sallallahu aleyhi ve sabit olan sahibi hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki sıdk yani doğruyu konuşmak insanı birre takvaya götürür. İnsan doğru konuştukça konuştukça takvaya erişir. Yalan insanı kezzaplığa ulaştırır kezzaplık da insanı cehenneme götürür diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden ne olursa olsun ne büyük hata işlerse işlesin Müslüman itiraf etmeyi bilmelidir Müslüman. İtiraf etmezse ikinci şıkkı yalan söylemektir insanoğlunun. Üçüncü bir şıkkı yoktur. Ya itiraf edecek hatasını ya da yalan uyduracak. Asla ve asla Müslüman işi değildir ki yalan insanı cehenneme götürür. O yüzden müminle münafı birbirinden ayıran şey sözündeki sadakat sadakattir. Vallahu ya'lemu innel munafiqina bu. Allah biliyor ki münafıklar yalancıdırlar. Neyde? Dilleriyle iman iddiasında. Hepimiz iman iddiasındayız. Hepimiz şu anda diyoruz ki ya Rabb ile beyk. Lebbeyk Allahumme lebeyk. Geldik ya Rabbi teslim olduk. emret teslim olalım. Lebbeyk, la şerike leke lebbeyk. Senin ortağın yoktur, lebbeyk ya Rabbi. Öldür de öldürelim, öl de ölelim. Ver de verelim, Yatma da yatmayalım, otur da oturalım, kalk da kalkalım. Lebbeyk ya Rabbi. He? İslam bu değil mi zaten? Allah azze ve celle bunun için göndermedi mi bu dini bize? Vallahi bunun için gönderdi. Hangi mesele olursa olsun, engelli koşu yarışı gibi düşün. 100 metre engelli. Önünüzde var 15 tane engel. 5 tanesini geçmişsiniz. Zannetmeyin ki yarış bitti. ya Biraz sakal koymakla, biraz akideyi değiştirmekle, 3 tane şirke dört şirk, 4 tane müşriği müşrik demekle bu iş bitmiyor. Allah subhanahu wa ta'ala her sene bizi imtihan ediyor şirkten fitneyle. Her sene Ayette dediği gibi, Onlar görmüyorlar mı? her sene bir iki defa imtihan olurlar, şikten fitneyle. Allah bizi her sene imtihan edecek şikten. İşte her sene bir veya iki defa lebeyik Allahum ve demektir İslam. Yani ya Rabbi sana teslim oldum demektir. Allah bize her sene öyle diyenlerle. kız. Evet. Ve kafirin. Şüphesiz bu Kur'an kafirlerin hüsranıdır şüphesiz bu Kur'an kafirler için bir hüsranlıktır Ya Yasin suresinde böyle diyor kullara hasret olsun hüsranlık olsun Allah'a itaat etmeyen kullara Allah Azze ve Celle onları pişmanlıkla yoğuracak diyor ki sen peygambere Allah Azze ve Celle diyor sen kafirler için pişmanlıksın diyor nasıl pişmanlık Peygamberi her gördüklerinde ahireti hatırlıyorlar, ölümü hatırlıyorlar, gidecekleri cehenneme hatırlıyorlar, pişman olup olup duruyorlar. Kendileri de değişemiyorlar, kendilerini de değiştiremiyorlar, yapamıyorlar. Yapamayınca da hüsranlık ve pişmanlıktan başka yanlarına kar kalan hiçbir şey olmuyor. Bugün siz Müslümanlar olarak ailenize, akrabalarınıza, yakınlarınıza, çevrenize, komşularınıza İslam'ı anlattığınız zaman... Ve onlar bundan yüz çevirdikleri zaman, siz İslam'ı yaşamaya devam edip işinize baktığınız zaman, onlar sizi gördüklerinde emin olun ki hüsrana uğruyorlar. Hasret onların kalplerine iyiliklerine kadar işlemiş. Ah bir Allah azze ve celle kalbi yarsaydı da size gösterseydi subhanahu teala. Selefi salihin diyorlar ki, eğer bizim kalplerimizde taşıdığımızı melikler bilseydiler, Kılıçlarla kalplerimizi yarıp bizim kalbimizdekini çıkartır kendilerini alırdılar diye. İman öyle bir şeydir ki bütün dünya insanın karşısına çıksa insan gene dininden, inancından, Allah'ın emri olan şeyden vazgeçmez. Dünya nedir? Bir trilyon mu? İki trilyon mu? Üç trilyon mu? Yok, madden sen ölçemezsin bile dünyanın içindeki malların değerini. Burada yüz milyon Allah için infak etsen kendini bir şey infak etmiş zannettiriyor şeytan sana. Dünyayı infak etmekten bahsediyorum. İman budur yani. Trilyonlarla ölçülmez dünya. Ve devamında Allah Azze ve Celle la لَحَقُّ الْيَقِينَ Şüphesiz ki bu yakın olan bir haktır. Yani kafirler bunu yakinen görecekler. Cehennemin ne olduğunu, Allah Azze ve Celle'nin azabının ve tehdidinin ne olduğunu çok iyi görecekler. Fesed bihbiş mi rabikel adim. bu ayetle bitiyor. Rabbinin ismini azim olan ismini yücel diyor. Nebi sasam ne şu hadis sahih olmuştur ki bu ayet indiği zaman fesed bihbiş mi rabikel adim. Gal ic aluha fi rukuy ikum. Nebi sasam dedi ki ruku da bunu yapın dedi. O yüzden biz rukuda her suban rabi diyoruz. Sebihhiç mi rabikel adim. Rabbinin işte azim olan yüzünü et demek. Biz de Subhane Rabbiyel Adim demekle o emri yerine getirmiş oluruz. Bu e, naslardan dolayı okuduğum bu hadisten dolayı alimler bir ihtilafa düşmüşler. Demişler ki peygamber diyor ya rukularınızı bununla yapın. Alimlerden bir kısım demişler ki müstehaptır bu demişler. Hani emir değildir, vacip değildir. Çünkü vacip olunca ne oluyor? Terki günah kazandırıyor insana. Terki günah kazandırıyor. Ama müstehap olursa yapan necrini alıyor. Alimlerden kimileri vaciptir demişler ama ekseri ulema müstehaptır demişler. Allah Azze ve Celle de bu ihtilafta en doğru olan görüşü, en doğru olan menheci bilendir. İnşallah burada kalalım. Burada sure bitti zaten. Haftaya Allah subhanahu wa ta'ala bize kolaylaştırır ve nasip ederse Meariç suresinden devam edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden. Bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Bu ahire davan en elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke ve bihamdik. Eşhedü ve la ilahe illa en testafurka ve tuğbile.